181. konu, Cerir bin Abdullah'ın dinlemek, itaat etmek ve Müslümanlara nasihat üzerine biat yapması, Cerir radiyallahu anha şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e kendisini dinlemek ve ona itaat edip, Müslümanlara nasihat etmek üzere biat ettim, Hazreti Peygamber'e gidip şöyle demiştim, sana, hoşuma giden ve gitmeyen konularda seni dinlemek ve itaat etmek üzere biat ediyorum, Hazreti Peygamber de bana şöyle sordu, Buna güç yetirebilecek misin? Sen bundan vazgeçte gücünün yetebileceği hususlarda biat et. Bunun üzerine ben de gücüm yettiği kadarıyla ibaresini kullanarak tüm Müslümanlara nasihatte bulunmak üzere Hazreti Peygambere biat ettim.